Gözünden Yaşlar Boşanıyordu Babası Onu Teskin Etmeye Çalıştı Ve Cübbesinin Ucuyla Gözyaşlarını Sildi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kısa Bir Süre Önce Ölünün Arkasından Ağıt Tutmanın Aleyhinde Bazı Şeyler Söylemişti Fakat Söyledikleri Yanlış Anlaşılmıştı Mezarlıktan Geri Döndüğünde Hazreti Ömer'in Rukiye Ve Bedir Şehitlerinin Arkasından Ağlayan Kadınlara Bağırdığını Duydu Ömer bırak ağlasınlar dedi ve şunları ekledi kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir fakat elden ve dilden gelen şeytandandır el ile göğsü dövmeyi ve yüzlerini yırtmayı dil ile de bağırıp çağırarak ağıt yakmayı kastediyordu. Fatıma peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızıydı ve 20 yaşına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesi içinde Ali radıyallahu anh'ın ona en uygun eş olduğundan bahsetmişti. Fakat normal bir anlaşma yapılmamıştı. Ebubekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anh'ı istemişler fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları kızını bir başkasına vereceğini söyleyerek değil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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık misafirlerin çifti yalnız bırakmaları gerektiğini gösteren bir işaret olarak ayağa kalktı ve Ali'ye kendisi geri dönene dek karısına yaklaşmamasını söyledi. Bütün misafirler gittikten sonra geldi. Ümmü Eymen hala orada yemekten sonraki dağınıklığı toplayıp odayı düzene sokmaya çalışıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sadece söz konusu kişinin paylaştığı birçok özel olay vardır. Bu kişilerden biri de Ümmü Eymen'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek için izin istediğinde Ümmü Eymen kapıya geldi. Hazreti Peygamber, kardeşim nerede diye sordu. Ümmü Eymen, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Kızını onunla evlendirdiğin halde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 Bunlardan biri kızı Hafsa radıyallahu anhanın kocası Huney’in ölümü idi. Huneys, Huneys Habeşistan'a ilk gidenler arasındaydı. Oradan döndükten sonra Hafsa ile evlenmişti. Hafsa dul kaldığında sadece 18 yaşındaydı. Hem güzeldi hem de iyi yetiştirilmişti. Babası gibi o da okuma yazma bilirdi. Ömer radıyallahu an Rukiye radıyallahu anhanın ölümüyle Osman radıyallahu anh'ın çok yalnız kaldığını görerek Hafsa'yı ona teklif etti. Osman düşüneceğini söyledi. Fakat birkaç gün sonra gelip Ömer'e şu an için evlenmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Ömer radıyallahu anh hem hayal kırıklığına uğramış hem de Osman radıyallahu anh'ın red cevabına incinmişti. Fakat Ömer kızına iyi bir koca bulmaya kararlıydı. Bu yüzden gidip Ebu Bekir'e teklif etti radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh ona kaypak bir cevap verdi. Bu Ömer'i Osman'ın red cevabından daha çok incitti. Oysa Ebu Bekir radıyallahu anhın reddetmesi akla yakındı. Çok sevdiği zevcesi vardı. Osman radıyallahu anh ise bekardı. Ömer radıyallahu anh Osman'ı razı edebilmeyi umuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konuyu açtı.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 Rukiye'nin küçük kardeşi Ümmü Gülsüm'ü de Osman radiyallahu anh'a vererek iyi bir kayınpeder olacaktı. Bundan sonra Ebu Bekir an Ömer'e kendisine evlilik teklif edildiğinde neden öyle davrandığını açıkladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye söylememesi şartıyla ona bu planından bahsetmişti. Hz. Osman radiyallahu an ile Ümmü Gülsüm'ün evlilikleri önce oldu.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 O ve karısı Havle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok yakındılar. Osman, asabın en çok züht sahibi kişilerinden biriydi. İslam'ın vahyolunuşundan önce de o züht ehliydi. Medine'ye hicret ettikten sonra ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisini hadım ettirmek ve geri kalan ömrünü bir dilenci olarak geçirmek için izin istedi.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 Osman radıyallahu an samimiyetle evet dedi ve sorunun ne olduğunu sordu. Sen her gün oruç tutuyorsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her geceyi de namazla geçiriyorsun. Osman birçok kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının ve orucun faziletlerini saydığını bildiği için evet elbette öyle yapıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapma dedi.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 Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, içinde dinlenmeniz ve O'nun fazlından aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'ın ölümünden hemen sonra cenaze gömülmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ile birlikte havleyi ziyaret etti. Ayşe radıyallahu anh'a daha sonraki yıllarda bu olayı şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı öptü. Gözünden Osman'ın yüzüne yaşlar damladığını gördüm. Osman'ın cenaze töreni sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının şöyle dediğini işitti. Mesud ey sahibin babası. Çünkü cennet senindir. Peygamber aleyhissalatü vesselam sertçe döndü ve sana bunu bilme hakkını veren ne dedi. Kadın,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 O ve ev halkı kapılarının dibinde oturan ve gün geçtikçe birer ikişer artan bu fakirlere karşı sorumlu hissediyorlardı kendilerini. Bedir zaferi ile birlikte tüm Arabistan'daki kabileler ondan ve toplumundan bahsetmeye başlamışlardı. İslam'ın mesajı gün geçtikçe daha fazla insanı çekiyordu Medine'ye.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 Yolculukta ise Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu an yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yedek bir misvak bulundururdu. Ashab da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullanmasına ve yemekten sonra ağız yıkama alışkanlığına uyarlardı. Açlık bile onun bu aşırı duyarlılığını etkilemezdi. Fakat bu duyarlılığı her zaman başkalarının da kendisiyle paylaşmasını beklemezdi. İslam'ın yasaklamadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yemediği halde arkadaşlarına yemeleri için ısrar ettiği bazı yiyecekler vardı. Bunlardan biri Mekke'de bulunmayan fakat Yesrib ve başka yerlerde çok rastlanan büyük kertenkelelerdi. Bazen o başkalarının yemesini yasaklamadan bir yemeği yemeyi reddederdi. Bir keresinde Ensar'dan biri ona hediye olarak türlü yemeği getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam yemekten tadacakken onda ağır bir sarımsak kokusunun olduğunu fark etti. Hemen elini çekti. Yanında olanlar da onun elini çektiğini görünce ellerini çektiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne oldu diye sordu. Sen elini çektin bu yüzden biz de ellerimizi çektik dediler. O sallallahu aleyhi ve sellem.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 Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genelde onları soğan ve sarımsak yememeleri, özellikle mescide gitmeden önce buna dikkat etmeleri için uyarırdı. Fatıma radıyallahu anha evlenmeden önce bir bakıma ehli suffa'ya ev sahipliği yapıyordu. Fedakarlıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin güncel hayatının bir parçası olduğu halde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 Aşırı fakirliklerini gidermek için Ali radıyallahu anh su çekiyor ve taşıyor, Fatıma radıyallahu anh'a ise buğday öğütüyordu. Ellerim kabarıncaya kadar öğüttüm dedi bir gün Ali'ye. Ali radıyallahu anh da ona ben de omuzlarım ağrıyıncaya kadar su çektim. Allah babana birçok köle vermiş, git ve onlardan birini hizmet etmesi için iste dedi.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 Bunun üzerine ikisi birlikte gidip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isteklerini bildirdiler. Fakat peygamber aleyhissalatu vesselam onların hizmetçiye diğerlerinden daha az ihtiyaçları olduğunu öne sürerek isteklerini geri çevirdi. Onları size verip de ehli suffanın açlıktan kıvranmasını istemem. Onları besleyecek kadar gelirim yok. ''Sadece elimdekini, avucumdakini satarak onları besleyebiliyorum.'' dedi. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'a biraz düş kırıklığı içinde evlerine döndüler. Fakat o gece onlar yattıktan sonra kapıda içeri girmek için izin isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydular. Ona hoş geldin diyerek yataktan kalktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Olduğunuz yerde kalın dedi ve yanlarına oturdu. Size benden istediğinizden daha değerli bir şey vereyim mi diye sordu. Onlar evet dediklerinde ise şunları söyledi. Cebrail bana şöyle öğretti. Her namazdan sonra on defa elhamdülillah. Hamd Allah'adır. On defa Sübhanallah. Allah tesbih edilendir. Ve on defa. Allahu Ekber, Allah büyüktür deyin. Yattığınız zamanda her birini 33'er defa tekrarlayın. Ali ileriki yıllarda şöyle derdi radıyallahu anh. Allah'ın Resulü bize bunları öğrettikten sonra bir kez bile onları okumayı ihmal etmedim. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'ın evleri mescitten çok uzak değildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının kendisine daha da yakın olmasını istiyordu. Evliliklerinden birkaç ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzaktan akrabası olan Hazreçli Haris'e Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'yı daha da yakınına getirmek istediğini duydum. Benim evim Neccaroğulları arasında sana en yakın evdir. Şimdi onu sana veriyorum. Ben ve mallarım Allah ve Rasuli içindir. Benden bir şeyler alırsan almamandan daha çok sevinirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ve hediyesini kabul etti. Kızı ve damadını kendisine komşu olarak getirdi.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 Hemen Ebu Lübabe'den bir hurma bahçesi karşılığında o ağacı aldı. İbni Eddeh dahi ağacı yetime verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adına çok sevinmiş fakat Ebu Lübabe adına üzülmüştü.